Yine yukarıda oluş, değil mi? Üste oluş yani yukarıda ve üste oluş sıfatını işleyeceğiz, değil mi? Burada kalmıştır. Hatırlarsanız. Ve onu fi ruhüt el marid, Rabbana Allahu, Ledi fi al-ı samai t-qaddas ismuk, amruk fi al-ı samai ve al-ı arzı kama, rahmetuk fi al-ı lana, fubana, wa khateyana. An terbüt tabibin, anzil rahmate min rahmatik ve şifaa min şifaat, ala hâzal hâzal vajat, e, Demiş yalnız buraya kadar okuduğumuz bu hadis zayıf hatta oldukça zayıftır. İnşallah birazdan bunlara değineceğiz. E, ha, yani Hasan olduğunu söylüyor, ancak. Asıl metinde Hasan olduğu söylenmiyor. İnşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Diyor ki, Reva'u Abu Davud ve Gayru. Ebu Davud ve Gayru başkaları rivayet etmiştir diyor. Ve kavluhu Ela te'menuni ve ana eminu menfis seme hadis sahih Ve kavluhu Vel arşu faukal mâ ve fauk allâhu arş ve huve ya'lamu mâ entum aleyh Hadis hasan rawahu Abu Davud ve gayruhu ve kavluhu min cariye eyne Allah qalet issema qala men ana qalet enta rasulullah alayhi salatu vesselam qala a'tiqha feinnaha mu'mineh rawahu Muslim Arapça metnini okuduğumuz hadisler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 Rivayet ettiği hadisler münkerdir demişlerdir. Ee, ve yine devamla İmam Zehabî rahimullah onun hakkında diyor ki, ey semada olan Rabbimiz Allah şeklindeki Rukiyâ hadisini tek başına rivayet etmiştir. Bu hadisi hakim de bu yolla rivayet etmiştir. Dâifül cami ey yani e, Elbany rahimullah da bunun zayıf olduğunu söylüyor, oldukça zayıf olduğunu söylüyor ve bununla ilgili birçok delil var.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 semada bulunanın emini olduğum halde bana güvenmez misiniz? Aleyhisselatü Vesselam kendisini tanımlarken, kendisini tanır, tanıtırken ne diyor? Emin emin. Semada olanın emin Söze bakın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ela te'menuni ve ana eminu memfis sema.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 ve arş suyun üstündedir. El arşu faukal me' h. Aleyhisselatü vesselam diyor ki El e vel arşu faukal me' h. Aleyhisselatü vesselam diyor arş suyun üzerindedir. Allah da arşın üzerindedir. Ve o sizin neyin üzerinde Ey, yani hangi hal üzerinde olduğunuzu bilir. Hadis bu. Hadis Ebu Davud Firmizi ve başkaları rivayet etmiştir denilmekte ve hasen bir hadistir ifadesi bulunmamaktadır. Yani o ifadesi, hasen olduğu ifadesi fazla diyor. Ee, yine Resulü ve Vesselam cariyeye Allah nerede diye sormuş. O semadadır diye cevap vermiştir. Bu sefer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 Ey semada olan Rabbimiz Allah diye başlayan ilk hadisiyle ikinci hadisi yüce Allah'ın uluv ile faukiyeti, ne demek arkadaşlar fawkiyet üstte oluş, oluş. Yani. oluş hani diyoruz ya fauk. fauk. fauk. Hani bizim Arapçada fauk. fauk. Ha, fauk. fauk. hani fawk yani fauk. Fauk. Fauk. Fauk. Fauk. Fauk. <gülüyor> fauk. <gülüyor> hususunda yani, Türklerle Araplar Yüce Allah'ın <gülüyor> uluv ile faukiyeti yani yukarıda ve üstte oluşu hususunda açık ifadeler taşımaktadır. Bu sebeple yüce Allah'ın E'menetüm men fi's sema'i en yahsif bikum ayeti ey gökte olanın sizi yere batı, batır vermeyeceğinden emin misiniz? Mülk suresi ayet 16. Dikkat ediniz. Mülk Suresi ayet 16'da Allah Azze ve Celle buyuruyor. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي sema." Yani siz diyor, Ey semada olan Rabbimiz Allah diye başlayan ilk hadisiyle ikinci hadisi. Yüce Allah'ın ulu ile fevkiyeti hususunda açık ifadeler taşımaktadır. Bu sebeple Yüce Allah'ın gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? Yani bu gökte olandan kasıt kimdir? Allah Subhanahu ve teala'dır. Bazı meallerde bazı meallerde bunun gökte olan melekler diye ifade edilmesi sizi aldatmasın. Tamam mı? Yani orada ey yani Allah azze ve celle gökte olmaz onların anlayışına göre. Dolayısıyla burada ne yapıyorlar? E emintum men hemen orada parantez açıyorlar. Ey gökte olan Meleklerin sizi yere batırmayacağından emin mi oldunuz? Ama ben yani bir şahsa işaret. Ne işaret ediyor işte? Tek bir şahsa. Evet. Ama orada da şey yapıyorlar işte. Ona bile melek koyuyorlar hocam. O kadar tevil var yani. Ondan sonra Vace Arab e bukaya bile yap yapıyorlarsa. yapıyorlar. geldiği zamana bile <gülüyor> bir tevil yapıyorlar. Ne diyeceğiz yani? Havace Arab bukabel meleike tusaf. Hani melekler geldiği zaman diyecek çünkü vace Rabbu Rabbu Rabbu gelen sonra da var. Yani melekler saf saf durduğu zaman diyor ya. Evet. Ne yapıyorlar onda Rabbinin rahmeti geldiği zaman diye yorumluyorlar. Ya da şey işte ne, Rabbinin azabı mı böyle bir şekilde bir tevil yapıyorlar orada. Evet. Şimdi burada ayette, hadiste yüce Rabbimizin üstte olduğuna değildir.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 Yani bu semadan kasıt ey Halas sema. Sema'nın da üstüdür. Niye? Çünkü daha önceki derslerde de ifade ettik dedik 7 kat işte e, sema var. Ondan sonra kürsi var. işte e, sonra arş var. Arşın üstünde Allah var. Deminki hadiste de geçti. Yerini gelinliğine yine söyleyeceğiz. Şimdi bu nasardan kasıt diyor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 buradan kastet halbuki ağaçların e, uçları nerededir gökte değil yani göğe ulaşmamış ama semada ifadesi geçiyor ey yani üstedir manasını manasında geçiyor evet üstte yani yukarıda ve yine bunu delil olarak verebileceğimiz delil olarak verebileceğimiz Allah Azze ve şu hadisi var İrham. Men fil arzi, yarhamu men, men fil semaz. ki, ilhamu men fil arz. Ne demektir ilhamu men fil arz? Peki bu yerden bakın, fil diye geçiyor. Fil arz. Eğer fiden kasıt içinde manası olsaydı, o zaman bu hadisten de anlaşılacak olan toprağın içindekilere merhamet edin ki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 Onlar hariç, Onlar hariç olurdu. Sadece içi kastedilirdi. Tabii tabii. Takdim orsaydı, ha? Tabii ki olurdu. Kast olurdu. Ancak fi'den kasıt üsttür aynı zamanda. Aa diye de anlaşılır. Fi cennetim naim diyor mesela. Evet. Mesela, işte fi kelimenin edatına göre. Ey yani e, içinde veya üstte olur. Biz mesela bizim Arapçamızda var Mustafa hocanın beğenmediği mesela diyor ki ne? Mesela.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 أَوَ له قبل لَهُ قَبْدًا أن آذاكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْخِلالِ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا نُّطْفِئَنَّ لَكُمَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ولا fi ifadesi geçtiği halde andosun sizi hurma dallarına asacağım yani burada o hurma dallarına ey yani onları yüksekçe bir yere asacağını ifade ediyor yani fi edatıyla beraber dolayısıyla bütün Arap bilimcilerine göre deminki hadiste özellikle bu konuda İmamı el fi edatı üzerinde durduğu ve bunları topladığı bir şey var. Ee, bu uluuf sıfatında İmamı Zehbi'nin el uluva kendisi bir şey yaptı, ee, bir tahriş yaptı ve bu tahrişte de tuttu orada fi edatı üzerinde döndü. Yani buradaki o böcekler örneği şu bu.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 ve şerahi ve kaderi emrinin umumi oluşu belirtilip ona senada bulunularak tevessülde bulunulmaktır. Yani ey yani rüküe yaparken ne oldu? Allah'a tevessülde bulunuldu o hadiste. Yani rüküe yani okuyarak yani Allah ﷺ'in öğrettiği ayet ve dualarla Allah'tan şifa diliyor. Bir tedavi şeklidir.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 ve eğer meri tuttuğu ve ayetini dua şekliyle yedi defa okuması ya da Allah Resulü ve Cellemin asıl Allah Azze ve Cellemin asıl Allah Azze ve Cellemin asıl Allah Azze ve Cellemin asıl Allah Azze ve Cellemin asıl Allah Azze ve Cellemin asıl Allah Azze ve Cellemin Allah Azze ve Cellemin ve Cellemin asıl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 yani diyor ki şu duaya bakınız yani zayıf bile olsa siz şu duada şunu gördünüz mü ey falan veya filanın yüzü suyu hürmetine ya da falanı aracı kılan habircilere çağrıda bulunuyor diyor ki ne bakınız diyor ki Allah Resulü Sallallahu e, Aleyhi Vesselam'ın Aleyhisselatü sahih olarak gelen nakillerde bile böyle bir dua yok yani Aleyhisselatü Vesselam demedi ki İbrahim'in yüzü suyu hürmetine Aleyhisselatü Vesselam ya da Nuh'un yüzü suyu hürmetine Ağzı biniyor, ha çiçekler diyor. Şurak şurak. Yüzüne olan yüzüne. Ha eğer bir şeyler o tarih dönüşünde bu yaptı ya, ağzı biniyoru ve çiçekler diye aşırıkla mutlu muat. Evet. Evet. Ahsen. Yani vesikin. Evet. Yani o senin vesikine. Sızılır diyor. Abi, evet. Hayır sepetse. Senin, senin vesikine diyor. Kur'an ve ezanları söyleyin Kur'anın yüzü hürmetine, ezanları. Kur'an bir şey değil ki yani.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 Dua ile ona sığınıyor. Ve Allah azze ve Vesselam mesela e, şifayı hastaya, şifayı dilerken yine Allah Azze ve Celle'den istiyor. Dolayısıyla bu kaide budur. Ancak hiçbir duada Aleyhisselatü ve Vesselam demiyor şu, falanın hatırı için buna şifa ver. Cebrail'in hatırı için veya şunun arşının hatırı için. Aleyhisselatü ve Vesselam söylemiyor böyle bir şey. burayı şey, diyor ki bunları aracı yapınlar da Evet arkadaşlar diğer bir hadis. Vel arşu foku'l ma. Vallahu foku'l arş hadisidir. O da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arş da suyun üzerindedir. Arş suyun üzerindedir. Yani abi gel bizle uğraşma gel ders dinle ya. <gülüyor> evet.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 Şöyle inanmayacak. Yani haşa, o çok uzaklarda öyle değil yani. Ey Allah zatı ile arşın üzerindedir. Ancak ilmiyle nerededir? Her yerdedir. İlmiyle her yerdedir. İşitmesiyle, görmesiyle, bilmesiyle. Allah subhanehu ve teala faukal arş. Ve bi'ilnuhu وَالْسَمْعُ وَالْبَصَرُ فِي كُلَّ مَكَانِ yani فِي كُلَّ eee... yani. Teham? وَهُمْ اَنَّ مَكْبُ Teham? Yani هذا الموضوع inşallah. يَا حَبُّ الْبَصَمِ اللّٰهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَفَرْضَ مَحَرْضَ لَيْكَ اَرْشْكَ Şimdi inşallah o beraber oluşu da işleyeceğiz biraz sonra. Yani şuna inanan bir kimse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 her yerdedir derse bu doğrudur. Şu an Allah Azze ve Celle bizi iştiyor, görüyor ve her şeyi iştir görür. Her şeyden de haberdardır, her şeyi de bilendir. Bizim hakiydemiz budur. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi zatının nerede olduğuna haber verdi. Arşın üzerinde olduğuna haber verdi. o hadis Söyleyem, tüm basta ve alağat. Evet. Evet. Evet. Yine evet. evet. ne evet, çıkanı bilir. Eyvah. Evet. Çünkü böyle öte öte şey diyorlar ki Allah her yerde kralı ve nazarı var. Evet. Bunlar kaset Allah'ın zatını da ortaya koymak. Zatını tabii onlar şey yapıyorlar. Allah muhafaza. Ee, bu böyle değildir. Allah. Ha. İnşallah bunu açacağız biraz daha. Hadisler geliyor.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 Muaviye Ebilis Sülemi kendisi anlatıyor bizzat. Diyor ki ne Ayetullah vasailem bana o kadar yumuşak davrandı ki onun bu yumuşak davranmasından ötürü ben de yüz buldum yani ey yani fırsat buldum. Dedim ki yani size ben bu derdimi ona söyleyeyim. Dedim ki ey Allahın Rasulü vasailem hadis müslimde kayıtlı arkadaşlar şu anlattığım. Dedim ki ey Allahın Rasulü vasailem benim bir cariyem var cariye yani bir kız çocuğu.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 Bunun kefareti nedir? Yani ben ne yapayım da Rabbim beni affetsin. Çünkü o cariyeye zulmetmiş oldu yani. O attığı tokattan ötürü. Diyince Allah S.A.V. <gülüyor> diyor ki ne? O cariyeyi bana getir. O cariyeyi getiriyorlar. Allah S.A.V.'in yanına. Allah S.A.V. ona soruyor cariyeye. Diyor ki ya cariye. Eyna Allah. Ey diyor. Allah nerededir? Fakat edin. Ya cariye. Ey Allah. Allah nerededir? Cariye diyor ki Ve huve sema. Cariye diyor ki ne? Ey o semadadır. Yani kasıt nedir arkadaşlar semadadan? Üstünde. Heh. Yani üsttedir manasında. Yukarıda. Yukarıda. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam devamla. En emin diyor. Ben kimim diyor. Diyor. Ente Resulullah Aleyhisselatü vesselam. Diyor ki ya e sen de Rasulullahsın Aleyhisselatü vesselam. O zaman Aleyhisselatü ona diyor ki dönüyor o Muaviye'ye, onun sahibine. Diyor ki. A'tikha ya Muaviye. İnnehe mu'mine. Ey Muaviye diyor. Onu azat et. Yani sen demiyor muydun ben bunun kefareti nedir? Ben sana söylüyorum. İşte ben bu kıza sordum.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 ediyor değil mi Peygamber Efendimiz? Kabul ediyor yani. Sükun etmiyor. Aleyhisselatü Vesselam tasdik ediyor, onaylıyor. Diyor ki innehâ mu'mine. Onun mümin ifade ediyor. Vesselam. Yani hani diyor ya ya diyor engellullah diyor ya Peygamber Efendimiz. He. Diyor Sema'dadır. He. Sema'dadır. Evet. İşte bu hadisi de o tarafa niye söylemedin abi? Kardeş o konuları konuşmadık ki. O bu hadisi biliyor. Benden senden iyi biliyor. Kardeş, ben Kardeşim sana şu, Bunu kabul etmiyor. Bak, Ama bak, kabul etmiyor. bak bak, ben Allah, söyleyeyim. Allah, Allah. Aynısını tartıştım, ben bu hadis söyledim. Yok, böyle bir hadis yok dedim. Bak, bak, Allah. kabul etseler bile sahih-i muslimi kabul ediyorlar. Bunu tevil ediyorlar. Demin dedim ya, başını alıyor, ortasını alıyor. İbni Teymiye'ye nasıl iftira ettiğini söyledim. Yani bunu, ey bunu diyecek yine yani, o yani diyecek yine Allah'ın rahmetinin güsamede olduğunu kastetti. Ne diyeceksin yani, böyle çok aşırı sapıtıyorlar. Neyse. Bakın dikkat edin ki biz zaten o konulara girmemiştik o vatandaşta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinin mümin olduğunu, mümin mümine olduğunu anlamak için ne diyor ona? Nasıl bir soru soruyor? Allah nerededir? diyor. nerededir? Eynallah. Akidesini Allah nerededir sorusuyla Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıkartıyor. Yani ona eee Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın akideye yani ne kadar önemsediği ve isim ve sıfatın önemi ortaya çıkıyor bu evet, hadiste. Bu hadiste evet. Ondan sonra diyelim ki cariye yanlış yaptı. Hadi diyelim bu cevabı beğenmedik arkadaşlar. Resulullah beğenmiş Aleyhisselatü Vesselam. Ama bugün beğenmeyenler var. Diyelim ki cariye yanlış yaptı. Yanlış cevap verdi. Ehli sünnet ittifakla şunu, inan, şunu kabul eder ve şunu ikrar ederler ki Allah ve Vesselam münker olan bir şeyin karşısında susmaz. Onu uyarırdı. Eğer hata yaptıysa. Aksine ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Tasdik etti. A'tikha ya muhaziye Inna mu'mine. Onu salıver diyor. ona demedi. Mesela eğer, eğer diyelim, ki, e, e, diyelim ki cariye yanlış yaptı. Ben size soruyorum. عائشة والسلام او زمان سبحان الله يا جارية كيف يكون ربنا في السماء ها يعني ما هي يعني إذا غلط إذا غلط قالت غلط الجارية عائشة وسلام يعني قال قال لها أحسنت يعني صدقتي وقال لها إنها مؤمنة O'nun Müslüman, Yani diyor onun Müslüman olduğunu söylemiyor diyor Resulullah. Onun diyor mümine olduğunu, inanmış olduğunu, olduğunu yani doğru akide üzere olduğunu. Şimdi birileri bize çıkıp diyor ki siz bırakın Resul-i vesselam'ın sözünü. Allah nerededir demek diyorlar bid'attır ya da küfürdür. Bak. Bunlara ya Allah nerededir demek o zaman Resulullah ve Vesselam batıl bir iş mi yaptı? Ya da onu da geçin. Allah nerededir sorusunu sormak. Dersen ki semadadır. Allah izah ediyor. Aşağı olduğuna istiva ettiğini... Ee, ver, şimdi abiler Allah nerededir sorusuna verilecek cevap neymiş? Yani göklerin üzerindedir. Peki bu cevap neyin şehadetidir? mümin olduğumuzun şahadetedir. Öyle mi? Evet. Set mesela diyor inneha mu'mina. Bir, bir, bir, bir. Ama birilerine göre küfür debilir. Ne diyeceğiz? Ya yani onun sorub hakkımız yok. Aramız hakkımız yok onlara ha. göre. Ha. Allah, ha. Ha. Diğer, ah, bir, Allah. He. A. İkna etmez diyor mesela. Geçen tartıştım. Onun sorub hakkı yok. Bana bela geçti. Allah yukarıdadır dedi. Allah şahidim. Bir daha da o kullanma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah yukarıdadırdan kabul. Bu sema. Şey i̇şte Allah böyle çocuk yani öyle tartışma vardı bir yerde. Bir de Allah azze ve celle yukarıdadır. Aynen böyle diyeceğiz. Çünkü ayet-i soruyor ve o cevabı alıyor. Vedâ hutbesinde ayet-i ve diyor, şahit ol Yarab Rabb. Şahit ol Yarab Ey parmağını gökten. Doğalımız şey, şey, şey. Aynen öyle. Ve daha bir birçok var zaten. Bunları işliyoruz. <gülüyor> hepader Rabbimin dediği gibi yani niye ellerle ellerle Niye böyle değizler böyle değizler? Bunu da <gülüyor> açıklamadı yani, yani, yani. dedi. Niye söylemedi ki? <gülüyor> hey ben sana söyleyeyim aga. <gülüyor> Onlar diyorlar ki duanın kıblesi böyledir. Göktür diyorlar. Yani kulub var. Elbette şerh kulub var gözünüzdeyim. Yani, Bunları hazır. bilmiyorlar. Zaten biz isim ve sıfat konularına giremedik. Girseydik çok şey vardıayım söylenecek. Yani ben şu an sadece biz biz işliye işliye buraya geldik. Yoksa delil çoktur. Ya evet. kafun Onlar üzerlerindeki evet. Rablerinden korkarlar veya halunemayurun. Ve kendilerine emredileni yaparlar. Meleklerle ilgilidir bu ayet. Ondan sonra Kitabın indirilmesi, Ondan sonra miraç ve benzeri birçok şey yani delil ama bunlara biz bakmıyoruz şu an için. Özellikle bu tek başına bir delildir. Evet. Diyelim ki hiçbir delil olmasaydı, sadece bu hadis olsaydı, bu hadis yüce Rabbimizin üstü olduğu ile ilgili secdede bile diyoruz ki subhane rabbiyel a'la evet. ey yani yüce olan, yüksek olan, her şeyin üstünde olan Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim şeklinde biz tesbih yapıyoruz. Yani yüksek, yani yüksek olması Düyükliği e, bil diyor diyorlar. Ev, yani, yani, yani o, o kasıt odur. Diyor. Evet. Yani biz, biz inanıyoruz ki hem yani değil ama üstün. He, he, Biz istiyoruz üstündür, biz inanıyoruz hakimdir biz ama biz inanıyoruz evet. karşı üzerindedir. Niye? Çünkü ayet mesalem diyor. Allah arşın yani, üzerindedir. Değil, her yerde ama üstündür. Üstün evet. İnşallah biraz daha burayı Teşvik edelim.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 Söz. Yani i̇man, ha, iman. iman budur. Demek ki makbul iman budur. <gülüyor> Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Nisa 115. ayette ne buyuruyordu? Ve men yushaqiqir rasule cehennem ve Şimdi arkadaşlar bu hadis bize belli oldu mu? Net mi? Ne? <gülüyor> Allah Azze ve Celle diyor ki kim hak kendisine belli olduktan sonra Rasul'e muhalefet edersen onu gittiği yolda tek başına bırak Ve nuslihi cehennem. Onu cehenneme sureniz ve sa'es masira. Niçin? Çünkü Allah Rasul'üne muhalefet etti. Hak kendisine belli olduğu halde hocasının sözünü, şeyhinin sözünü, üstadının sözünü delil aldı kendisine. Onu kabul etti. Halbuki biz diyoruz ki Resulü sallallahu aleyhi ve sözü karşısında hiç kimsenin sözü makbul değildir. Onların sözü ya Resulullah'a muvaffakat edecek aleyhissalatü vesselam ya da muhalefet ettikleri yerde rütbe ve makamlarına bakılmaksızın kim olursa olsun Allah ve muhalefet varsa hemen onun o sözünü reddederiz, kabul etmeyiz. Çünkü doğru akide budur. Allah azze ve celle Hücura suresinde diyor ki Allah ve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 Allah onlara rahmet etsin. Şimdi i̇bni Abbas radıyallahu anhüm. He. Ya, ben diyorum size Allah Resulü böyle dedi. Dedik diyorum siz diyorsunuz ki Ömerle Ebubekir böyle dedi. E He. qula du'arahum seyehlakun. Onları helakta görüyorum. E qula qala Allah wa qala Rasul ve yekulun qala Ebubekr ve Umar radıyallahu anhüm. Yani diyor ben diyorum ki qala Allah wa qala Rasul kimdir e, Abdullah ibn Abbas. Kur'an yani, mıydı? He? Tabii Kur'an'dı. He, tercüman Kur'an. Tamam, ter tercüman Kur'an diye tarihteki ismi o durum. Tarih olabilir, belki bir lakabı daha var. Ancak, ancak tercüman Kur'andır. Öyle kabul edilir. Niçin soruyorum kimdir İbn Abbas diye? Hisset ve Selam Allahümme fid din diyerek ona dua etmiş ve ona Kur'an'ın tevilini öğretmesi için Allah'a dua etmiştir. Bir de çocukluğunda buna bir deli var. İbn Abbas evet. çıkmış. Evet. Efendimiz ağzına sormuş, buna çocukları sıra fışkıttır diye böyle yapmış yani üstüne. Allah Subhanallah. Yeni yani serpiştirmiş ağzıyla. Bu da delil. Fazla yani, ya Abdülsaman yani. ya. Basit ha. Delili ikinci, mağrur ressus olsanlar nesnene. الله جل oku abi şimdi arkadaşlar burada Zaten mi'raj mi demek yükselmek demektir. Mi'raj kelime, manası kelime itibariyle de yükselmek demektir. Ayet-i ne diyor? Birinci katta şundan 2 3 4 5 6 7 sonra ne ne geliyor? Mültefer. Yani sizde bir geliyor Ayet-i Ondan sonrası gidemiyor. Allah azze ve celle ile konuşuyor. Yani düşüyor. Bu her şey açık delildir. Bunlar ne için bizim mantığımızı felç etmeye çalışıyorlar? Allah'ı tanımak Evet. evet. Evet abile şimdi dördüncü hadisi okuyalım ee, az önce geçen o da şuydu şu sonra... tam hadis okuyayım mı? He, oku, oku abi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 Cennetül Mevada onun yanında. Yani yükseklerde onu gördüğüne Miltana, dair. Britişerler mütene. Evet, son tane. Evet, en yani son değil mi? Siz de mütene. Sidre, Sidre, Sidretül Ne malanna Sidre? Yani. Beşur Sidretül Muntaha. Vallahi ne var. Ya o la ismi yani böyle Allah bilir artık. Gaybi bir şey yani. Şimdi sidir ağacını sorsan var. söyleriz yani. Sidir evet. ağacı var. <gülüyor> Sonra, Evet, evet abi şu son lafı bir bitireyim şu son metni. Evet. Yüce Allah'ı resulünden az önceki cariye hadisiyle ilgili yüce Allah'ı resulünden daha iyi bildiğini zannederek. Yani birisi çıkıyor diyor ki ne ben diyorum siz bir bakmayın resul böyle böyle söylemiş. Haşa sanki onlar Allah'ı Resulullah'tan daha iyi tanır gibi. Esel-üselam. Sünnetin da son açmış dedim ya sidra ağacını sorarsan söyleriz dedim ya yani. son ağaç yani yarattıklar aleminin son noktası <gülüyor> şey, yarattıklar aleminin son noktası sınıfı yüksek sınıfı yüksek sınıfı ağaçmış sınıfı yüksek Allah bilir hocam ya evet abiler bu sıfatları e, yüce Allah'ı Resulullah'tan daha iyi bildiğini zannederek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 Abi ayet var yani. Ben ne söyleyeyim yani. Ar-Rahman ve al-arşiste ayeti var. O ayeti tefsir eden hadisler var. Bir sürü şey var. Ama şu kalp gözü kapalıysa efendim birçok şey kapalıdır demektir. Evet. iki ders işleyeceğiz bugün. Bir diğer konumuz beraber oluş. Şimdi niçin bunu işleyeceğiz onu söyleyelim. Bu ne demek bu sıfat beraber oluş? Mayer. Mayer sıfatı ma'iyyet yani beraber olma. Şimdi Allah azze ve celle arşın üzerinde nasıl oluyor kullarıyla beraber? Yani inşallah o yüzden yüce Rabbimizle ilgili bilgi de en şerefli bilgidir. İmanın ta kendisidir. O yüzden bunun üzerinde biraz duralım. Ve kavluhu. Efdalü'l-îmân en ta'lema en Allaha ma'aka haythu ma kunt. hasen. Ancak bu hadis de zayıf. Ve <gülüyor> kavluhu اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصقن قبال وجهه ولا عن يمينه فان الله قبال وجهه ولكن عن يساره عن يسره او او تحت قدمه متفق عليه صحيح الحديث باخو ومسلم ده sallallahu ve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 وأنت الباتن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنين من الفقر رواية مسلم مسلم ده قيطل وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع السحابة أسواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أس أسمى ولا غائبا <Omur> Innamatadgoun semiyan, baciira, qariba. Innalladi tadgounuhu aqrabu ila ahadikum min onuki rahilati. Mutfakun hareh. Hadisler Allah Azze ve Celle Sahih Mutfakun hareh. Ancak en başta okuduğumuz zayıf olduğunu söyledik. Hadisin metline gelince. Sana gözlüğü takmışım. Evet, oku kardeş. Metni okuyun. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sen oku ya. Hadis okuyoruz. İmanın en faziletlisi nerede olursan o ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Bu zayıf olan hadis buymuş. Zayıf dedik. El-Haysaym el şöyle diyor. Bunu Tabarani el-Afsat'ta el, el rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Bu hadisi sadece Osman bin Kesir rivayet etmiştir. Ben derim ki bu şahıstan sika, güvenilir olmakla ya da cerh etmek suretiyle söz eden kimseyi görmedim. Yani cerh ve tadilde onunla ilgili hiçbir şey söylenmemiş. İyi de denmemiş, kötü de denmemiş. Dolayısıyla bu sebeple zayıf. Bu hadis beyhak Esma ve Sıfat sayfa 541'de yine Osman bin Kesir'in rivayetiyle yer almaktadır. Fakat bu Taberani, Musnedüş e, Şamiyin e, 1 bölü 305'te Osman bin Said bin Kesir'in rivayetiyle zikredilmektedir ki i̇bn Hacer el-Tagrib'de onun hakkında sika, güvenilir, abid bir rabidir demiştir. Yine bu hadisin senedinde Osman'dan hadisi rivayet eden Nuayn bin Hammad da vardır. El Hel yaz bir el-Mizan'da onun hakkında şöyle diyor: Hadisinden nispeten bir gevşeklik bulunmakla birlikte ileri gelen ünderlerdendir. Hafız İbn Hacer de et-Takrib'de çokça hata eden, doğru sözlü birisidir demiştir. Elbani eee daifü'l-cami'de sayfa 102'de hadisin zayıf olduğunu belirtmektedir. Ancak bu lafızla böyle bir hadis gelmemiş. Ancak şu hadis var: "Tekullah'a eynemek" nerede olursan ol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 o yüzden şerhte yine takip edeceğiz. Şerhini okuyacağız bu hadisi. Evet hocam. Ee, bu tür hadislere binaen bazılarının bir şeyi var. Diyorlar ki hadislerin e, zayıflığı, sahihliği iştihadidir. Diyorlar. Yani birisi diyor ki bir hadis hakkında bu hasendir. Birisi diyor ki bu hadis mevzudur ya da zayıftır. İştihati hadisle ilgili İstihadi diyenler hadisin neresindeler hocam? Yani hadisle ilgili, uzmanlıklarıyla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? şey değil hocam. Genelde... hadisi değiller. Fıtkı çoğunlar. Bunu söyleyenlerin hadislerle çok da uyumlu olmadıklarını veya hadislere biraz daha hevayla yaklaştıklarını biz bu bilgileri kimden alıyoruz? Hadis ehlimizden alıyoruz. Hadis ehli diye, Yoksa burada hiçbirimiz veya şu an hiç kimse bu efendime söyleyeyim e, rivayet zinciri veya efendime söyleyeyim ve tadil ilmi olmaksızın ya da mesnet olmasaydı hadislerin niteliğini bizim önümüze zaten koyamazlardı. Bizim hadimiz, hadis ehlimiz bir hadisle ilgili, efendime söyleyeyim ne olduğuyla ilgili, zayıfsa zayıf, uydurmaysa zaten uydurma sahih ise sahih, efendime söyleyeyim mevkuf mu, merfu mu veya başka neyse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 zayıf hadislerle, tergib ve terhibte, mesela usulleri var bunların. Ey teşvik, sakındırma, sakındırma. teşvik ve sakındırmada, teşvik ve sakındırmada efendime söyleyeyim ee, ya da mesela bazı zayıf hadisler başka hadislerin şahitliğiyle. Mesela İmam Elbani Rahimahullah diyor ki Hasenli Gayri diyor. Hasenli Gayri. Ey yani hadis zayıftır aslında. Ancak diyor başka hadislerin şahitliğiyle ey hasendir. Yani o manada başka hadisler de olduğu için ona şahitlik eden Aleykümselam ve Bu sebeple yani bu Allah'ın izniyle biz burada şu an önümüze tabiri caiz saniye ısıtılmış konumuz yani ya da hazırlanmış konmuş Elenen elenmiş imamın kitabında oynamaya yapılmamak için imamın bütün o telif ettiği eser önümüze konmuş ancak onun zayıf olarak aldığı hadisler de burada belirtilmiş. Dolayısıyla bu ilmin ta kendisidir. Yani şu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 Evet. Muttifak evet. Muttifak evet. İttifak edilmiş. Ey kimin ittifak ettiği? Buhari, Buhari ve Müslümin kasadır. Yani, aleyhine yani aleyhine genel alamıyor. genel kaide, genel şey budur ha. Muttafen kasıt Buhari ve Müslimdir Mesela İmam Şafiye göre, muttafen onaleyten başka başkalarını anlıyor İmam Şafiye rahimullah. Ya da bunu farklı kabul edenler de olmuştur. O kendi kendi tarihinde kendi tarihinde örnek ittifak edilme, ed, ed, ed, ed, e, ettikleri yani ittifak ettikleri kişiler mesela İmam Malik bunlardan biri bir de bir kişi daha Allah'u annem hatırladım o bunu muttefakun aleyhi olarak kabul ediyor. Ancak günümüzde yani cümhabur edilen evet muttefakun aleyhden kasıt muttefakun aleyhden kasıt ey Buhari ve Müslim'dir. Yani iki sahih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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmaktadır. Yedi semavatın ve arzın yani bu fazlalık ne yazma nusrada ne de fetvalarda vardır diyor. Yani ne demek istiyor bu? Deme ne demek hocam? Bu dipnot ney? Okudunuz. Demin izah yaptık. Evet. Haluk kardeş bilir. Yani ne diyor bu dipnotu? Bu fazlalık yok, diyor. Yok bir yerde. Yazma nusrada yok. he şu yok bak şu ve arz, arzın yani. evet tırnak o, içinde he, Köşeli tırnak diyor içinde. ki onun diyor yani ey i̇bn diyor İbn-i Teymiye rahimahullah'ın e, yazma nüshasında ve fetvalarda da yoktur diyor yani orada yok ancak buraya konmuş yani onu bir şekilde ifade ediyor belirtiyor evet bu dipnotları yerleştiren Allah'u alem bu tırnak işaretini dipnotları yerleştiren koymuş buraya evet. yoksa bunu şöyle yazmışlar yedi semavatın ve arzın Rabbi şeklinde yazmışlar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 فَلَيْسَ فَوْقَ كَشِي Çünkü bu mahlukatın bir sınırı var arkadaşlar. Mahlukatın sınırı da neresi? Arç'tır. Yani bu mahlukat yaratılmışların bir sınırı var. Arç'tan sonra Allah Azze ve Celle var arçın üzerinde. Allah Ve Vesselam Allah diyor ki senin üstünde فَلَيْسَ فَوْقَ كَشِي Senin üzerinde hiçbir şey yok diyor. Demek ki Allah'ın bütün yaratıkları nerededir? Allah Azze ve Celle'nin altındadır. Eh, altındadır. Onun üstünde bir mahluk bir yoktur. yoktur yani. Bu da bir delil abi. Hepsi delil dayım yani. Eh, evet. evet. Devam edelim inşallah. <gülüyor> Sen batınsın, senden öte bir şey yoktur. Gizli yani. Benim borcumu öde ve fakirlikten muhtaçlıktan beni kurtar. Bu hadisin kaynakları daha önceden Yüce Allah'ın evvel, ahir, zahir ve batın, o, batın olduğuna dair ifadeler açıklanırken geçmiştir. Aynı bu bunlar bir de hadis suresinin ilk ayetlerinde de geçer. Yani zahir, batın, evvel, ahir orada da geçer. Hı. Ayet olarak. Evvel, evvel, evet. evet. ahir ve zahir ve batın. tırnak içinde demiş rivayeti bu. Yazma nüsada bunu rivayet ettiği şeklinde olduğu gibi Fetvalarda da böyledir. Yazma üsta'lar bunu ilavesi varmış. Buraya müslim buraya koymamış. Buraya konmamış bu. Bunu kendisi evet. ilave etmiş. allah ekber. Evet devam edelim. Yine ashab-ı kiram yazma üsta'da onun ashabı şeklindedir. Fetvalarda da böyledir diyor. Yine ashab-ı kiram zikrederlerken seslerini yükselttiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 Sen onu ne kadar görmüyorsan o, da onu, onu seni edilmez, gördüğüne iman etmendir. İlk zayıf diyerek aldığımız bir hadis vardı ya. Cibre Ebdelul imanu e. enta'le mennallaha <gülüyor> meha keheytsü mekun. Yani nerede olursan Allah'ın senin olduğunu bilmendir. Yani diyor, bu ihsan makamı gibidir. Yani onu seni gördüğünü bilmendir. Her <gülüyor> saat ne kadar sen onu görmüyorsan da bir onu, onu biraz açalım. İstersen bitire, bitirme üzereyiz. Yani fazla bir şeyimiz yok. Az şey yapalım inşallah. Allah, bu Allah, bu Allah, bu Allah, adını,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 Allah'ın geçen dört ismini de sağolun. Bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şerh etti. Allah ve Selam el-evvel ismini şerh etti mi arkadaşlar? Ne demekmiş el-evvel? El-Ahir şey el ismini Aleyhisselatü Vesselam şerh etti mi? Ne demekmiş el-Ahir? Allah ve Selam el-Zahir ismini şerh etti mi? Neymiş el-Zahir? Elbâtin ismini şerh etti mi? Neymiş? Elbâtin? Ve şey, yok Ey senden sonra hiçbir şey yok yani. Senden başka. Şimdi Aysel Veselam'in şerhi dururken diyor. Onun dışında diyor kimsenin şerhine itibar edilir mi? Edilmez. Edilmez. Yani ee, Allah Resulü Aleyhisselatü zahiri en üstte oluş olarak açıkladı. Her şeyin üstündesin sen dedi. Sen her şeyin üstündesin. Senin üstünde hiçbir şey yok dedi. Dolayısıyla artık bu bitti. Biz buna böyle iman ederiz. O demek ki ey yani kıbleye veya sağınıza tükürmeyin. Aynı diyor ki güneşe aya tapan birisi diyor. Güneşte ay da onun üzerindedir. Ancak onlara tapıyorsa yine onlara yönelir. Ey hem karşısındadır hem üstündedir. Dolayısıyla evri teymiye rahim Allah diyor ki ne bu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 Yüce Rabbimizin ee, Yüce Eşe Rabbimizin Rab, Rab. sıfatlarıdır. Yüce Rabbimizin kendi sıfatlarında birlenmesine rububiyet diyoruz. Rab yani. Ha, Rab. yani ne demek? Yüce Rabbimizin ee, rububiyetinde birlenmesi şu demektir. Rabb, rububiyet Yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. Yani kendi fiillerinde birlenmesi pardon, öldürmek dir etmek, efendi hastalara şifa vermek, yaratmak, evet. rızıklandırmak, şu bunlar kimin bir ilahın işleridir. Süperdir. Dolayısıyla yüce Rabbimizi bu konuda birlenmesi rububiyet tevhididir. Bir İbadet. de uluhiyet tevhidi evet. var. Uluhiyet de kulun İbadet. kendi İbadet. fiillerinde Rabbimizi birlemesidir. Evet. Dikkat edin rububiyet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 Hani siz bakmayın birileri zati sıfat altı, sugeti sekiz falan işte şöyle böyle isim sıfatı atıyorlar bir kenara. Evet, evet. Uluhiyet, rububiyeti işliyorlar. Evet. Dolayısıyla tevhid bu üç kısma ayrılır. Rububiyet nedir rububiyet? Yüce yani Rabbimiz'in kendi bir fiillerinde birleşmesi. Ulûhiyet nedir uluhiyet? Kulun yürüdü, yürüdü. kendi yürüdü. fiilleriyle Allah'ı birlemesi. Üç isim ve sıfat. İsim Ey Kur'an ve Sünnet'in haber verdiği isim ve sıfatlara. Doğru bir şekilde inanmaktır. Burada la ilahe illallah tamam olur. Yani hakkıyla iman edilmiş olur. Bir de şu son okuduğu bölümde diyor ki Allah Resulü ve bir dua yaptı Ve bu duasında yapacağı bu duada Ayşe Sallallahu Aleyhi Vesselam e, e, Bulunmadan önce Rabbimiz'i övgülere bulunacağımızı da öğretmektedir. Dedi ki Ayşe Sallallahu Aleyhi Vesselam Ekdi'an <gülüyor> middeyn وَغْنِينِ مِنَ الْفَقْرِ Beni fakirlikten kurtar ve borcum, borcumu ee, öde. Yani borcumu, borcumu öder dedi. Ancak bunu yapmadan önce aleyhissalatü vesselam nasıl başladı sözlerine? Aleyhissalatü vesselam başladı. Dedi ki aleyhissalatü vesselam Allahümme Rabbe's semavati sabri vel ardi ve rabbel arşil azim Allah'ı bir övdü mü? Sonra onun rububiyetini ortaya koydu mu? اَنَّكَ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُ اَنْتَ الْاَخِرُ Yani isim ve isimlerini saydı ve bunları şerh etti, övdü övdü övdü övdü. Ondan sonra diğine Tevratı, Kur'an'ı İncil'i indiren ve böyle bunları saydı. İsaet Vasselinin sonunda böyle bir dua yaptı. Burada diyor aslında bize bir adab da öğretiyor İsaet Dua adabı. Dua edileceği zaman hani biz diyoruz ki en basiti hamt salavat sal salavat getirmek, ondan sonra istekte bulunmaktır. En basitti. İsaet Vasselin bu dua hangi duadır? Sünnetteki yeri de var bu duanın.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 Hz. Aişe sallallahu aleyhi defa subhanallah, الله 33 defa الحمد لله 33 defa الله اكبر 34 defa الله اكبر demesi. Yani bunlar Hz. Aişe sallallahu aleyhi İşte burada yatmadan önce yaptığı dualardan birisi de buydu. Yatmadan önce kastettiğin yatağa girmeden önce mi yoksa yatağa girdikten sonra mı? Uyumadan, uyumadan önce. Uyumadan önce. Bu... yatmadan önce yani son yapacağın işler arasındadır. Artık yatakta mı, hayatta mı? O yüzden yani yorga yorga ya, yorga ya, yorga bu yorga üzerinde ne kadar kafan yaptığını beraber mi yapacaksın duayı? olabilir o, öncesi sonrası fark etmez o, o sırada tabii ki mesela mülk suresi gece okunur yani yani gece derken yani yatmadan önce okunur ama adam yatağında mı okur şimdi camide okuyorlar bunu yanlış yapıyorlar evden okuyuyorlar he şafiler camide okuyor hanefiler hiç okumuyor hanefiler emenen resulü okuyor son iş emenen resulü okumuyor derdi okurlar yani hocam emenen resulü da, resulü da e, yatmadan önce okunacak dualardan yani camide okur mu şafiler bazen okuyor, okuyor. Evet. o samerisi o samerisi evet Evet hocam bu ya son bölümü okuyun da çay geleceğiz. Yani hocam siz uyursanız da ben şey yapmam yani söz söyletmem yani hemen hemen savunurum o evet. kadarın Allah. E, Hanefi Allah arkadaşlar savunmaya ben. geçtiler. Evet, <gülüyor> buyurun. Evet. Ey insanlar. Kendinize acıyınız hadisi. Şanı yüce Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğunu ve seslerini yükseltmelerine ihtiyacının bulunmadığını ifade etmektedir. Yani ne olmuş arkadaşlar? Yani yani e, zikir yaparken sahabeler böyle seslerini yükselttiler. Zikirde böyle. Yani Böyle toplu zikirde demiyorum. Ha, yanlış anlamayın. Böyle toplu zikir yapmıyorlardı. Aslında namazdan sonraki sünnet imamın arkasında kılarken bile imam selam verdikten sonra Estağfirullah estağfirullah estağfirullah. Allahümme ente's-selam ve minke's-selam tebarakte ya zal-celali vel-ikram. Ders imam müezzin demiyor. Yüksek sesle bunu söyle. Herkes kendi de söyler müstafid olarak. Sonra yani, la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehül mülk ve lehül hamd ve huve ala kulli şey'in kadir. Kendi işiteceği kadar söyler. Her söylemeye biraz da sesi yükselir. Allahumma la mani'a limaa a'tayta ve la mu'tiah. Demek ki Sesler çok yükseldi bu zikir esnasında. Aleyhisselatü Vesselam onlara zikkiye. Ey yuhannâs. Dedi ki ey insanlar. Erbi'u ala enfusikum. Kendinize acıyınız dedi. Yani kendinize niye eziyet ediyorsunuz? Kendinize acıyınız. Fe innekum la asamme ve la Siz dedi bir işitmeyene veya bir gâyıpta olana dua etmiyorsunuz dedi. ve selam yani siz böyle hani sesinizi zor işittireceğiniz birine seslenmiyorsunuz dedi. Yani niçin kendinizi paralıyorsunuz? Yani bu boğazınızı yırtıyorsunuz anlamında. He he he yani hani adam diyor ya hani bazı şovmen hocalar var. Allah bizim azza millet de zaten aşık böyle. Aslında bu sünnete aykırıdır. Duanın adabına aykırıdır. Yani her eh. eh, eh, kendi işiteceği kadar. Mesela bu her şey de böyledir. Kur'an'da da böyledir. Kur'an okumada şunda bunda. Yani mesela birisi mesela dua ediyor. Diyor ki ne? Ya Rab! Ellerini açmış diyor. Ya Rab! Dua ediyor yani. Yani sanki haşa yani Allah'a kızıyor gibi yani. Allah-u sallallahu aleyhi Allah ona geliyor diyor ki ne? Yavaş ol yavaş diyor. Sen diyor sağır birine seslenmiyorsun. Adabı yani. görüyor musun? Ayet. Ayet. Ayet. Evet. Ne diyor? Evet. Evet. Yani de, Duna cihri. Tabii, cihri. Aynen. Cihri. Ha, ama cihri. ben adab vardır bunda. zehri diyor. Şimdi şunu söylüyoruz. Yani böyle sesinin böyle bağra bağra. Kur'an okumak da böyledir mesela. Elhamdülillah değil yani. Sen işteceğin kadar. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Tek başına da olsan, birlerine de olsan, Kur'an. Bir adab olarak sessiz alınmıyor mu kardeş? Evet. İnnamâ تدعون سميعاً بصيرا. Siz diyor işiten ve gören birine dua ediyorsunuz diyor Ali Seyyid Efendi. Niçin diyor kendinize böyle yazık ediyorsunuz? İnnellezî تدعونه أقرب إلى أحدكم. Sizin diyor o dua ettiğiniz var ya sizden birinize Şunun kadar yakındır. Min unu qira Ey şah tamarından daha yakındır diyor Hz. Eyyubüsselam. Ne diyor? mi? He. Pardon herhangi birimizde devenizin boynundan. Devenizin boynundan bile daha yakındır. He. Orada da konu aynı. Eee Doğrudur. Oşi adamarından daha yakın. Şimdi edeyim. burada e, yani deve hani devenin üstündeyken en yakın şey size devenin boyludur yani. O yüzden diyor. o size ondan daha yakındır. Yani burada bir benzetme yani yok onun mesafesi gibi bir mesafe değil. Ey o size yakındır. Neyle yakın arkadaşlar? İşitmesiyle, görmesiyle, bir de bilmesiyle, ilmiyle. Dolayısıyla.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 Hadis-i şerifte söz edilen yakınlık kuşatıcılık, ilim, işitme ve görme anlamıyla bir yakınlıktır. Yani burada kastedilen yakınlık neymiş bir daha? Kuşatıcılık. Yani Allah'ın bizi kuşatması. Ilmi, evet. İlim ilmi, ilmi, işitme işitmesi ve görme anlamı ve görmesiyle bir Allah bize yakındır. Tamam? Onun kullarının üzerinde oluşuna aykırı değildir. Onun kullarının evet. üzerinde Evet. ile her şeyin üstündedir. Kuşatması diyor ilmi işitmesi ve görmesiyle her şeyin üzerindedir ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve alal Muhammed subhanak allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyke